Merhabalar, ee, bugün D vitamini ile ilgili bir program yapmak istedim. Ee, çünkü çok fazla soruluyordu ve D vitamini ile ilgili e, bilinmeyenleri ya da çok abartılan bir konu olduğunu belki düşünenler için bir program yapmaya çalışacağım. Şimdi e, bilimsel bir arama motoruna D vitamini yazdığınız zaman... E, Epey bir sonuca ulaşıyorsunuz. Neredeyse tüm hastalıkların neden nedeni D vitamini eksikliğine bağlanıyor. E, satışlar da oldukça yoğun. Eczacılara sorduğunuzda e, çok satışların yoğun olduğunu söylüyorlar. E, hatta bazen yetişemediklerini de ifade ediyorlar. Şimdi bu göstergeler e, bizim ihtiyaçlarımız e, ne kadar e, ihtiyaç, e, bu satışların Hangisi gerekli? Ee, onları biraz e, konuşalım istedim. Şimdi D vitamini nasıl bir vitamindir? Vitaminlerin çoğu bir kere e, dışarıdan özellikle bitkisel besinler yoluyla alınır. E, D vitamininin de e, gereksinimi karşılaması için güneş ışınlarına ihtiyacımız var. E, D vitamininin %90'ı e, güneş aracılığıyla ultraviyole ışınları yardımıyla deride sentezleniyor ee, ve D vitamini konusunda besinler çok e, önemli bir faktör ı, oluşturmuyor, önemli faktörü oluşturmuyor. Ee, deride sentezlenen D vitamini karaciğer ve böbreklerde işlemlerden geçerek aktif hale geliyor. Şimdi D vitamini'nin yağ dokuda depolanması var tabi. İşte burada asıl sıkıntı var. Ee, yine değineceğim detaylı olarak ama çok fazla alınan D vitamini, D vitamit yani, e vitamin fazlalıklarına hipervitaminoz deniyor. E, buna neden oluyor? E, tamam D vitamini bağışıklık sistemi, kalp damar sistemi, pıhtılaşma mekanizmalarında görev alıyor. Ancak dediğim gibi aşırı alınması da e, vücutta birik, e, vücuttaki yağ dokularda depolanıyor ve e, maalesef zehirlenme olaylarına neden oluyor. E, ve D vitamininin e, başlıca görevlerinden birisi de kalsiyum ve fosforun emilimi için gerekli ee, ...bir vitamin olması... ...bu bakımdan e, kemik sağlığı için... E, ...oldukça önemli yer e, tutuyor. E, yani sizin kalsiyumlarınızı... ...yeterince almanız yetmiyor. Bir de bir yandan D vitamininizin... ...yeterli olması gerekiyor. Ama ne kadar? E, onu bugün konuşacağız. bağırsaklardan kalsiyum emilimi için... ...D vitamini önemli bir yere sahip özetle Şimdi D vitamini eksikliğinde neler oluyor... Ee, ...dedik ya bağırsaklardan kalsiyum ve fosfor eminimini sağlıyor. Eksikliğinde doğal olarak kalsiyum ve fosfor emilimi aksıyor. Ee, bunun sonucunda kemik hastalıkları ortaya çıkıyor, çıkabiliyor. Ee, şimdi bunun kimyasal e, açık, açıklama aslında D vitamini değil. 25 OHD diye geçer. Ee, Tahlillerde vesairede kafanız karışmasın gördüğünüz zaman. Ee, kemik sağlığı açısından bu... 25 oHd'nin 12 e, nanogram böyle mililitrenin altında şimdi ben burada doktor değilim ama hekim değilim e, ancak bunları işte araştırıyoruz, tarıyoruz vesaire. 12'nin altında olduğunda eksiklik, 20'nin altındaki değerler yetersizlik, 20'nin üzerindekiler normal olarak belirtilmiş. Peki ben neye göre konuştum? Global consensus. Uh, ...Recommendations on pre uh, Prevention and Management uh, of Nutritional Rickets. Yani bu kemik erimesi ile ilgili uh, bir 2016'da yapılan, yayınlanan bir rapor bu. Uh, bu D vitamininin 16'nın üzerinde olması yeterli olarak belirtilmiş kemik sağlığı açısından. Şimdi hep 30'un üstünde olması gerekiyor diye bilinir ya... Ee, riskleri vesaireyi ortadan kaldırmak için ee, ancak e, bunlar gerçekten bu şekilde mi? Ee, bunları paylaşacağız. Şimdi eksikliğinde kemik sağlığında bazı sıkıntılar elbette görülüyor. D vitamininin 10'un altında kemik sağlığı için e, tehlike sinyalleri çalmaya başlıyor. 5'in altında ise... E, kalsiyum fosfor emilimi %10-15 oranında geriliyor. Daha çok kalsiyum etkileniyor bu durumdan. Onun altını çizelim. Özellikle tip 1 e, diyabet, romatoid artrit bu iltihabi bir hastalık. Eklemlerdeki iltihabi hastalıklar. Bu hastalıkların nedenleri sıralanırken D vitamini eksikliği sıklıkla dile getiriliyor. Ancak ortaya konan veriler neden sonuç ilişkisi kurmak için yeterli değil? Bunu neye göre söyledim yine? E, Institute of Medicine'ın 2010, 2010'da yayınlanan bir raporunda... ...işte kalsiyum ve D vitamininin e, diyetsel ile ilgili bir referans e, veren bir rapordu bu. İsteyenler bunlara e, tarayabilir, dileyenlere e-mail ile de gönderebilirim. E, peki D vitamini sınır düzeyi nedir? Eee... Kaynakları taradığımızda karşımıza 30'un altında derhal tak derhal takviye verilmesi gerektiğini altı çiziliyor. Ancak güvenilir kaynaklardan yani e, Institute of Medicine'a göre kemik sağlığı açısından bu çok güvenilir bir kaynaktır. Yani bilimsel e, tıbbi literatür tarayanlar bu kaynakları okuduğum yerlerdeki e, kaynakları çok iyi bilirler. E, bu Institute of Medicine'a göre kemik sağlığı açısından D vitamini düzeyini 20 civarında tutmak yeterli. Bunun için ilk bir yaşta günde 400 şimdi burada e, hekimler belki bana diyecektir ki yahu sen e, bunları niye söylüyorsun? Bu senin işin değil ki e, ama e, ben de araştırıyorum okuyorum sonuçta besleme ve diyet uzmanıyım. Bazen böyle tepkiler geliyor. Ben bununla ilgili yazılar yazdığım zaman, işte sen doktor değilsin ki. Niye bunları söylüyorsun? Ama bunlar da elimizin altında. Ee, tabii bunların önerilmesi doktorların işi. Onu da tekrar altını çizerek söyleyeyim. Ee, i̇lk bir yaşta günde 400 ünite, üç damla yani bir bir e, 71 yaş arasında 400 ünite. 71 yaşın üstünde de 80 D vitamini gerekiyor. Ee, hangi kaynağı göre bunu söylüyorum? Ee, bunu yine Instituto Médico'nun e, kalsiyum ve D vitamini ile ilgili diyetsel alımlar raporunda 2011'de yayınlanan rapora göre bunu söylüyorum. Fazla D vitamini almanın bir anlamı var mı peki? Ee, hani herkes e, bir fetiş halinde D vitamini alıyor ya. Herkeste D vitamini yetersizliği görülüyor deniyor ee, ama bu gerçekten fazla almanın bir anlamı var mı? Son yıllarda çocuklarda ve yetişkinlerde D vitamini zehirlenmesine önceki yıllara oranla daha sık rastlanıyor. Bununla beraber kalp damar hastalıklarından kansere, diyabetten obeziteye kadar pek çok hastalık. ...D vitamini eksikliğiyle ilişkilendiriliyor. Gerçekten bir arama motoruna girdiğiniz zaman... ...D vitamini yazın ilişkilendirilmediği bir hastalık... ...yani yok, ben göremedim. Her şey bununla ilişkilendiriliyor. Ama bu kadar e, bir fetiş halinde... E, ...ön plana çıkarılması da ne kadar doğru... ...onu da düzgün e, kaynakları tarayarak... E, ...ulaşıyoruz o bilgilere. Bu da rutin kontrollerde gerekli gereksiz... ...D vitaminine bakılmasına neden oluyor... Ee, ancak aşırı D vitamini alımlarında bağırsaklardan fazla kalsiyum çekilmesi görülüyor. Ve böbreklerde kalsiyum taşı oluşumu kolaylaşıyor. Yani fazla D vitamini aldığınız zaman... Dedik yani kalsiyum, bağırsaklardan kalsiyumun emilmesini kolaylaştırıyor. Fazla aldığınız zaman e, bu emilimin kalsiyum emliminin fazlalaşmasına neden oluyor ve böbreklerde kalsiyum taşı oluşumunu kolaylaştırıyor ee, D vitamini yükselmesi iştahsızlık, halsizlik gibi şikayetlerin yanı sıra bağırsakların ve midenin bazı rahatsızlıklarına da neden oluyor bunları uzmanınıza mutlaka danışın ee, burada söylediklerim bütün programlar yazdığım her şeyde e, bu e, tak. ...kaynaklardan aldığım günlük alım e, oranları vesaire bunlar e, ortalama rakamlardır. Sizin başka bir hastalığınız vardır, başka bir durumunuz vardır. Sizin için değişkenlik gösterecektir. Söylediğim hiçbir şey kişisel öneri değildir. Söylediğim hiçbir öneri kişisel değildir. Altını tekrar çiziyorum. E, verdiğim tarifler, söylediğim şeyler, beslenme planları... ...bunların hepsi genel bir bilgi vermek amaç, amacıyla anlattığım şeyler... Bunların tekrar altını çizelim. Ee, sınır değer nedir peki? 100'ün üzeri hipervitaminoz yani hiper aşırı derecede vitamin alımı anlamına geliyor hipervitaminoz. 150'nin üzeri ise D vitamini zehirlenmesine neden olmaktadır. Bu da <gülüyor> The Turkish Journal of Pediatrics'ten aldığım e, bir veri. Yani yüzün üzeri aşırı derecede vitamin alımını gösteriyor. 150'nin üzeri kan değerleri tabii. E, ise D vitamin zehirlenmesine neden olmaktadır. Lütfen e, gerekli gereksiz vitamin takviyeleri almaya yönelmeyin. Vücudunuzun neler istediğine doğru kişilere danışarak tespit edin. E, peki bebeklere ne kadar e, D vitamini veriliyor... Ee, yeni doğan bebeklerde 1 yaşına kadar 400 ünite zaten bu 3 damla D vitamini verilmeli. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, D vitamini bilim kurulu önerileri 2000, e, 2005'te yapılan bu önerilere göre... ...yeni doğan bebeklerde 1 yaşına kadar e, bu zorunlu e, günde 400 ünite D vitamini verilmelidir. Şimdi aslında bebeklerdeki bu alımlardan bahsederken annenin beslenmesi ve annenin sağlık kalite yani kaliteli yaşamasına da bakmak gerekiyor. Eğer ki bir kadın e, sağlıksız koşullar altında gebek alıp bir çocuğu dünyaya getiriyorsa bu çocukta da eksiklikler görülecektir. Yani öncelikle annenin düzgün beslenmesi, doğru yaşam alışkanlıklarını kazanması gerekiyor. Annenin eğer D vitamini eksikse, vitamin değerleri düşükse, kan değerleri düşükse bu çocuğa sirayet edecektir mutlaka. Ee, önerimiz e, tabii Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda bunlar veriliyor. Çok bir yaşına kadar yeni doğan bebeklere ama annelere de buradan bir mesaj verelim e, ya da gebe kalmayı düşünen e, kadınlara seslenelim. ...kadın dinleyicilerimize lütfen öncelikle e, gebe kalmadan önce planlı gebelikler yapın. Gebe kalmadan önce vücudunuzun eksikliklerini tamamlayın. Çünkü eksiklik tamamlamadan gebe kalındığında e, çocuğu mutlaka ki etkiliyor e, sizin vücudunuzdaki eksiklikler. Çünkü çocuk sizden besleniyor. Yani aldığınız her şey öncelikle bebeğe gider. E, o yüzden e, burada da önerimizi yapalım. Peki ım, çocuklarda D vitamini kullanımı nasıl bebeklerdekinden bahsettik. Ee, bir yaşından itibaren 600 ünite, e, 7 yaşından sonra 800 ünite D vitaminine ihtiyaç var. Bunu yeterli güneşler, güneşlenerek karşılamak mümkün. Benim her zaman e, önerim öncelikle takviye almaya yönelmemek gerekir. Yapabiliyorsanız yaşam tarzı değişiklikleri ki yapar insan eğer ki gerçekten istiyorsa e, bana çok fazla soru geliyor böyle işte B vitamini yeter B12 yetersizliğim var ne yapmalıyım D, demir yetersizliğim var ne yapmalıyım ben de şunu söylüyorum sizde eğer D vitamini yetersizse bunun üç tane nedeni vardır geçmiş programlarda da söylemiştim bunu ya yetersiz alım vardır. Ya vücutta emilim yetersizdir. Yeterli alsanız dahi yetersizdir. Çünkü bağırsaklardan emilmesi gerekiyor. Bir de üçüncüsü vücudunuzda haberiniz olmadan gerçekleşen bir kanama vardır belki. Ya da işte e, yoğun regil dönemi kanamaları vardır. E, o yüzden öncelikle hemen bir eksiklik gördüğünüzde tabletlere ve takviyelere sarılmak yerine... ...öncelikle vücudunuzdaki şeyleri, vücudunuzu dinleyip vücudunuzun ihtiyaçlarını karşılamaya yönlen, yönelin. Mesela demir yetersizliğiniz varsa... E, Takviye ile dahi geçmiyorsa e, sabah kahvaltıda iç, e, çay içiyor musunuz? E, yemeklerden sonra çay kahve içiyor musunuz? Vücudunuzdaki emilimler ne durumda? Vücudunuz stresli bir e, döneminde mi, e, e, stresli bir döneminizde misiniz? Yani bunları öncelikle şey yapın. Ya da demir içeren gıdalarla beraber C vitamini içeren gıdaları da almak gerekiyor. Bu altı kat kadar D e, demiri Artırıyor demir emilimini. Yani bunları bilmek, bunları yaptıktan sonra yine yetersizlik görülüyorsa takviye almak zorundaysak yine aladım. Ama öncelikle yaşam tarzı değişikliği. Ee, yine bu bir yaşından itibaren 600 ünite çocuklara, 7 yaşından sonra ise günde 800 ünite D vitamini ihtiyaç var. Bunu yeterli güneşlere karşılamak mümkün dedik yine. Sağlık Bakanlığı D Vitamini Bilim kurulu, kurulu önerileri 2015'te yayınlanmıştı. Buradan aldım ben bu şeyi veriyi. Ee, gebelikle D Vitamini kullanımından bahsetmeden bir e, şarkı arası verelim ki benim de çok sevdiğim bir şarkıdır. Ee, evet şarkıdan sonra devam edeceğiz. Yeniden merhabalar. 94.9 Açık Radyo'da... ...Vegan Sağlık Programı'nda... ...Beslenme ve Diyet Uzmanı Kevser Başkar'ı dinliyorsunuz. Bugün D vitamininden bahsediyoruz. Belki radyolarını yeni açanlar vardır. Ee, D vitamininin... E, ...vücuttaki fonksiyonlarından bahsettik. Özellikle kalsiyum ile ilgili önemli görevleri var. Ee, D vitaminiyle ilgili e, tüm dünyada bir... Ee, yanlış algılanan şeylerden bahsettik e, öncelikle. Daha sonra e, bu kadar fazla D vitamini almamıza gerek var mı? E, ve bir de D vitamini aslında nelerden karşılanıyor? %90'ı e, %90'ı güneş ışığıyla, ultraviyole ışınlarıyla karşılanıyor. E, Deride sentezleniyor. Sonra işte böbrekler ve karaciğerde döngüye giriyor ve aktif hale geliyor vücut bunu kullanıyor. Ee, D vitamini eksikliğinde ne oluyor? İşte kalsiyum kalsiyumun vücuttaki yetersizliği e, görülebiliyor. Ee, yüksek D vitamini alımlarında zehirlenme görülebileceğinden bahsettik. Özellikle e, 150'nin üzeri D vitamini zehirlenmesine e, neden olmaktadır. Bunu söyledik. Ee, çocuklarda ve bebeklerde D vitamini alımından bahsettik. Ve tüm neredeyse ise tüm hastalıkların e, D vitamini ile ilişkilendirildiğinden bahsettik. E, bebeklerde D vitamini ve çocuklarda D vitamini alımından bahsettik. Şimdi gebelerde D vitamini kullanımı e, nasıl olmalı? Gebeliğin üçüncü ayından itibaren ve süt verme döneminde günde 1200 ünite verilmelidir. Yine bu da raporlardan ve e, kaynaklardan aldığımız... Verilerden ee, Peki rutin izlemde 25 OHD'ye bakılmasına gerek var mı? İşte en önemli soru ee, Herkes genelde D vitaminine bakıyor Ama gerek var mı buna? Rutin izlemde 25 OHD'ye bakmaya gerek olmadığı belirtiliyor Sadece eksiklik konusunda risk grubunda olanlarda 25 OHD'ye bakılmalıdır Bu grup kemik sağlığı bozuk olanlar Kemik kırıkları yörülenler Kas ağrıları olanlar böbrek hastalığı olanlardır. D vitamini, D vitamini ile ilgili karara varmadan önce öncelikle alkalen fosfataz ve paratormon değerlerine bakılmalıdır çünkü D vitamini e, vücutta e, işlevsel olduğu zaman paratormonun işlevini de baskılıyor. E, paratormon e, kemikten kanak kalsiyum geçişini sağlayan bir hormon. E, ...bu değerlere de bakılmalıdır. Ee, obezite ve D vitamini ilişkisi... Evet, ...en çok merak edilen şeylerden birisi bu. Ee, nedir peki? obezlerde 25 OHT düzeyi düşük bulunabiliyor. Ancak D vitamini ihtiyaçları obez olmayanlardan farklı değil. Ee, yine e, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism'den aldığım bir e, şey bu. Oradan çıkarttığımız bir sonuç. Bu nedenle obezlere yüksek D vitamini vermeye gerek yok. Tekrar altını çiziyoruz çünkü hep D vitamini ile o ilişkilendiriliyor. Tabi etkisi mutlaka vardır ama direkt etkisi ile ilgili biraz şüphelenmemiz gerekiyor. Kemik sağlığı ve D vitamini yine Institute of Medicine'a göre D vitamini için işte bu alım Diyetsel alım önerileri de belirtilen serum 25 OHD değerinin iskelet sağlığı bakımından 20'nin üzerinde olması hedef olarak belirlenmiş. Ee, bunun için ilk bir yaşta günde 400 ünite, 1, 70, 71 yaş arasında 600 ee, şarkıdan önce bundan bahsetmiştik. 71 yaş üzerinde ise yaş e, 800 Ünite D vitamini gerekiyor. Peki tip 2 ve D vitamini eksikliği ilişkisi nasıl? 76.220 kişiden oluşan bir meta analiz çalışmasında. Dileyenlere bunları gönderebilirim. Tekrar söylüyorum. Ee, bu meta analiz çalışmasında kan 25 D vitamin düzeyleri ve e, tip 2 oluşum riski arasında kesin bir neden sonuç ilişkisi kurulamamıştır. Diabetes care den aldığımız bir sonuç aldığım bir sonuç ee, yani oradan taradığım çıkarttığım bir şey ee, yine 25 OH'de değerleri ve etkilerinin araştırıldığı başka bir çalışmada 12 hafta içinde takviye edilen D vitamininin açlık kan glikozu insülin, insülin direnci üzerine bir etkisi olmayı, olmadığı ortaya konmuştur Finlandiya'da tip 1 diyabet gelişimi ile ilgili yapılan çalışmada 25 OHD düzeyleri ile e, tip 1 diyabetin oluşumunda etken olan otoimmünitenin bağı bulunamamıştır. Bu da yine e, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism'den aldığım bir e, sonuç. Peki D vitamini kalsiyum emiliminde önemli bir vitamin türüdür. Kalsiyum hangi gıdalarda bulunur? E, bununla ilgili bir program yapmıştım hayvansal sütlerin insan sağlığına etkileri e, ...podcast'ini arayıp bulursanız e, archive.org'dan e, burada hayvansal sütlerin insan sağlığını etkilerini e, tıkladığınız zaman bu şeylere ulaşacaksınız detaylı olarak. Ama e, bu diyetsel alım e, RDA'ya göre tavsiye edilen günlük besin alım miktarı hedef toplumun en az... %97.5'inin ihtiyacını karşılayan miktardır. Vücutta en fazla bulunan mineral olan e, kalsiyum, başlıca koyu yeşil yapraklı sebzeler. Kuru bakliyatlar, kuru yemişlerde bulunur. Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzelerde çok iyi bir miktarda bulunuyor. Yetişkin bir insana günlük kalsiyum ihtiyacı işte bin olarak geçiyor, bin e, miligram olarak geçiyor ama aslında 500-600 miligram yetiyor bize. Bununla da ilgili bir yazım var benim. Kalsiyum ihtiyacımız önerilerin yarısı kadardır diye. E, işte 100 gram soya tohumunda 277 miligram, 100 gram keten tohumunda 255 miligram, 100 gram maydanozda 138 miligram ki çok rahat karşılıyoruz bitkisel beslenmeyle, %100 bitkisel beslenmeyle. 100 gram kuru fasulyede de 1000 miligram kalsiyum bulunuyor. Yine bunu da United States Department of Agriculture Usta'dan aldım. Önerilerim neler? Hayatın ilk haftasından itibaren anne sütü ağasını almasın. Tüm bebeklere en az bir yaşına kadar tercihen üç yaşına kadar dört ünü günde e, D vitamini verilmelidir. Üç damla bu yine Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın e, e, önerileri arasında zaten. Günde e, özellikle güneşli günlerde onla üç arasında... E, On dakika kadar güneşe çıkın. Ama güneşlenme sırasında lütfen güneş karimi ve koruyucu kullanmayın. Camın arkasından e, durmayın. E, güneşlenme sırasında eller ve yüz çıplak olsun. E, önerilerim kısaca bunlar... Ama son olarak kanser, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, otoimmün hastalıklar gibi iskelet dışı sorunlar ile de vitamin düzey arasında ilişki kuran birçok çalışma bulunuyor. Ve bu çalışmalar bize neden sonuç bağlamında net bir veri sunmuyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya tekrar görüşmek üzere.